Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Allah Tamam. Sizdeki metin kitaplarında var mı şey kavayidlar mı getirdiğimiz tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Feiza arafta en Allah halakaka liibadatih muhakkak ki Allah seni kendi ibadeti için yaratmıştır. Fa'len bil ki ennel ibadete muhakkak ki ibadet la tusamma ibadeten ibadet diye isimlendirilmez illa ma'at tevhidi. Ancak tevhidle beraber ibadet diye isimlendirilir. Yani tevhid olmadan yapılan ibadete ibadet denmez. İbadet diyebilmemiz için tevhid olmazlar. Kema ennes salate ''Nasıl ki namaz, la tusamnâ salâten namaz diye isimlendirilmez, illâ ma'attehâreti'' ''Tahâretle ve ancak tahâretle beraber namaz diye isimlendirilir.'' Yani abdesiz adamın kıldığı namaza namaz demediğimiz gibi. ''Fe ilâ dekhale şirk fil ibadeti'' ''Şirk ibadete girdiği zaman'' Çünkü tevhidin zıddı nedir? Yani tevhid olmadan ibadete ibadet demiyoruz. Neyi kastediyoruz burada? Yani şirk olmaması, şirksiz Allah'a ibadet etmek. فَإِذَا دَخَلَ الْشِرْكُ fil ibadeti Şirk ibadete dahil olduğu zaman فَسَدَتْ fasit olur. İbadet fasit olur. كَالْحَدَثِ <gülüyor> abdestsizlik hali gibi. Abdestin bozulması gibi. ida دَخَلَ فِي الْتَحَارَةِ Taharete girdiği zaman. Nasıl ki abdestli bir adam abdesti bozan hallerden biri başına geldiğinde abdestsiz hali gidiyorsa taharet hali gidiyorsa hakeza bunun gibi e, i̇badete de şirk girdiği zaman ibadeti ne yapar? İbadeti götürür. Şimdi biz bir önceki dersimizde neyi anlatmıştık? وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ insa اِلَّا الْيَعْبُدُونَ Dedi ki insanlar ve cinlerin tek yaratılış gayesi var. O da nedir? O da Allah'a ibadet etmelerdir. Onu anlattık. Şimdi ise şeyh bize başka bir konuyu anlatıyor. Diyor ki bu ibadetin yani Allah'ın seni kendinden dolayı yaratmış olduğu ibadetin ibadet olabilmesi için bir takım şartlar var. Değil mi? Çünkü ibadetin tanımı çok gelir. Yani ibadetin tanımı neydi biz ibadeti tanımladığımızda? Diyorduk ki ibadet abede kökünden geliyor. Doğru mu? Abede kökünün manası ne? Abede kökünün aslı tezelül. Yani insanın mesela bir yol varsa ve bu yoldan insanlar çok fazla yürümüşse bu yola ne diyoruz? Tarıkun muhabbet. Tarikun müzeldir yani insanların ayaklarıyla düzelttiği, zelil hale getirdiği, alçalttığı yol ediyoruz. Herkese ibadette mesela yani onun için zelil olduğu, ona boynunu eğdi diyoruz. Şeriattaki manası ise bu manayı içermekle beraber yani şeriatta kastımız ne? Kişinin Allah azze ve karşısında zelil olması, onun bütün emirlerine karşı boyun eğmesi, buna ibadet diyoruz. Fakat tanım itibariyle Mesela Şeyh Fıristami Muteymiye diyordu ki İsmun ma ve a'mali vel vel İbadet öyle bir isimdir ki Toplayıcı bir isimdir Neyi toplar içerisinde? Şunu toplar Allah'ın sevip razı olmuş olduğu Zahiri ve batini ister kalbi ameller olsun ister dışa yansıyan Sözle ve organlarla yapılan ameller olsun Allah'ın sevip ve razı olduğu bütün sözleri ve bütün amelleri kapsayan şeydir ibadet. Şimdi böyle dediğimiz zaman mesela diyelim ki işte namaz bir ibadettir. Niye bir ibadettir? Çünkü bu tanıma giriyor. Allah sana bunu emretmiş. Sen de Allah'a boyun eğmek adına bu fiili yerine getiriyorsun. Doğru mu? Oldu ya, ibadet. Fakat şimdi bu tanıma girdi diye biz buna ibadet mi diyeceğiz? Falan Allah'a ibadet etti. Falan Allah'a kulluk etti mi diyeceğiz? Hayır. Bunun temel şartı var. Yani onun öncesinde lazım olan bir şart var. O da nedir? tevhid. Yani kişinin önce Allah'ı birlemesi, ondan sonra Allah'a ibadet etmesi, ibadetin cüz'iyatını yerine getirmesi. Peki bunun delili ne? <gülüyor> yani ibadetin ibadet olabilmesi için şirkten uzak olması lazım, tevhid üzere olması lazım. Şeyh Muhammed ibn-i burada bize hangi delili verdi? Yani bu paragrafta önümüzde buna delil olarak ne verdi bize? Bu paragrafta. Şimdi bu paragrafta bize bir delil verdi. Değil mi? Ne o delil? Heh. Bu paragrafta bize bir delil verdi. O da şu kıyas. Yani bize önce bütün kendini İslam'a nispet eden insanların ortak kabulü olan namaz meselesini örnek verdi. Bak biz hatırlarsanız geçen dersimizde şöyle veya önceki derslerimizde şöyle bir şey demiştik. Davetçi olup da Bizden daha önce yaşamış ve davetinde başarıya ulaşmış olan insanlar bizim için iyi birer örnektirler. Yani toplumları nasıl İslam'a davet etmişler? Karşılarındaki insanları nasıl ikna etmişler? Bu bizim için iyi bir ölçüdür. Mesela bak burada Şeyh Muhammed bin i Abdülhabid ne yaptı? Birçok kitabında yaptığı bir şey yaptı. Önce muhalif ile kendisi arasındaki ortak noktayı tespit etti. Bu ortak nokta üzerinden muhalifine vermek istediği mesajı verdi. Mesela namaz kendini İslam'a nisbet eden bütün ümmet arasında nedir? Ortak bir kabuldür. Doğru mu? E, namazın abdestsiz kılındığı zaman namaz olmadığına dair bu da ortak bir kabuldür. Kişi bunu kabul ediyor değil mi? Burada kişiye neyi anlattı? Bak sen de ikrar ediyorsun ki Allah'a yapılacak herhangi bir ibadetin bir şartı varsa ve o şart yerine gelmeden o ibadet yapılmış ise eğer e, Allah Azze ve Celle o ibadetini yapmaz, kabul etmez. Bunu kabul ediyor musun? Ediyorsun. Öyleyse aynı şekilde Allah'a bütün ibadetlerin ortak bir şartı var. Yani hepsinden önce gelen bir şartı var. O da nedir? Tevhid üzere olmaktır. Yani şirkten uzak Allah Azze ve billeyerek Allah'a kulluk etmektir. Bu da şart ise eğer bu olmadan da yapılan hiçbir tane ibadet kabul edilmez. Bu hangi yöntem? Kıyas yöntemi. Doğru mu? E, risalenin amacı ne? Risalenin amacı karşıdakine bir mesaj verebilmek. Onun için tafsilata gitmekten ziyade ortak noktaları belirleyip onun üzerinden gidiyor. Şimdi biz bunu delillendirelim. Yani asli olaraktan, normalde kitaptan ve sünnetten bunu delillendirelim. Bakın ilk birinci delilimiz bu konuda nedir? Bütün peygamberlerin kavimlerine geldikleri zaman ilk başlamış oldukları meseledir. Mesela biz Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman bütün peygamberler kavimlerine geldiklerinde ilk olarak ne demişler? İlk olarak demişler ki kavmi min ilahin Ey kavmim! Allah azze ve celle'ye sadece ibadet edin. Allah dışında... ''Sizin için hiçbir ilah yoktur.'' diye. Sonra, yani yalan söylemeyin, tartıda ölçüde hile yapmayın, işte erkekler erkekler birbirinizle zina yapmayın, işte iffetli olun. Hani her peygamber, kavmine geldiğinde tevhidle beraber o toplum içerisindeki en belirgin münkeri de inkar ettiler. Mesela Lut aleyhisselamın, işte Livata'yı inkar etmesi gibi. Şuayb aleyhisselamın geldiği toplumda tartıda ölçüde hileyi, hileyi inkar etmesi gibi. Fakat öncesine neyi takdim ettiler? Öncesinde Allah'ı birlemeyi, tevhidi öncesine takdim etler. Bu bize gösteriyor ki insan önce neyi öne alır her zaman? Önce olmazsa olmazı öne alır, ondan sonra diğerlerini öne alır. Mesela toplumda şirk de çok belirgin, livata da çok belirgin. Şirk de çok belirgin, insanlara dalga geçmek de, insanları küçümsemek de çok belirgin. Tartıda hile de çok belirgin. Ama Peygamber önce neyi takdim ediyor? Önce tevhidi takdim ediyor. Demek ki tevhid olmadan adamın diğerinden uzak kalması veya kalmaması bir şeyi değiştirmiyor. Yani o Allah katında bir ibadet veya Allah'a kendisiyle yaklaşılan bir kurbet olarak isimlendirilmiyor. Bu başta birinci devliyimiz. Ha Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın e, geldiği toplumda mesela Kur'an-ı Kerim'in o topluma yapmış olduğu bir takım emirler var. Değil mi? Örnek mesela e, Nisa suresinde Allah azze ve emirleri var. Müslümanlara ne diyor Allah Teala insanlığa daha doğrusu. "Ubudullaha ve la tushriku <gülüyor> bihi şeyen." Allah'a kulluk edin. Allah'a ibadet edin ve la tüşriku bihi şeyen. Ona hiçbir şey ortak koşmayın. Bak bu ifadeye dikkat edin. Ve la tüşriku. nehi var, değil mi? Bihi şeyen. Şeyen ne kadar? Her şeyi kapsıyor, her şeyi. Ve la tüşriku bihi şeyen. Ne ifade eder? Nehi sıyakında. Nekire olan bir kelime gelirse umumiyet ifade eder. Doğru mu? Şart sıyakında, nefi sıyakında, nehi sıyakında. Yani kelime cümle şartla başlıyorsa veya nehiyle başlıyorsa veya nefiyle başlıyorsa o cümlenin içerisinde bir tane nekire bir kelime gelirse bu ne ifade eder umumiyet ifade eder yani hiçbir şekilde küçük büyük açık kapalı Allah Azze ve Celle hiçbir şeyi şirk koşmayın bunu söyledi mi akabinde ne diyor ve bil var ideğini وَبِذِ الْقُرْبَةِ وَالْيَتَامَةِ وَالْمَسَاكِينِ İlâ akireyi ayet devam ediyor. Yani anne babaya iyilik yapın, yakın akrabaya iyilik yapın, yetime iyilik yapın, miskine iyilik yapın, komşuya iyilik yapın, arkadaşa iyilik yapın diye ayet kelime devam ediyor. Hepsi ibadet mi bunlar? Anne babaya iyilik, komşuya iyilik, ibadet. Önüne neyi takdim ettiği Allah azze ve celle? Önüne Allah'a ibadet edin. Ve hiçbir şekilde Allah'a bir şeyi şirk koşmayın diye. Demek ki bunların Allah katında sahih olabilmesi için birinci yol nedir? Birinci yol bunların tevhid üzere olmasıdır. Tevhid olmadan bunlar geçerlidir. Hakeza İsra suresinde Allah'ın uzunca emirleri var. Yani işte zina yapmayın, çocuklarınızı öldürmeyin, taktada hile yapmayın, bilmediğiniz meselelerde konuşmayın işte emirler var. Öncesine neyi takdim etmiş Allah'a? وَقَدَى رَبُّكَ alla ta'budu illa senin Rabbin sadece ona ibadet etmeniz konusunda size hükmetti. Yani bir hükmü var Rabbinizin sadece Allah zevce diye sonra ve kadar <gadâ> rabbuke alla ta'budu illa <iya> ve ve anne babanıza iyilik yapmanızı da size emretti. Ondan sonra zikretmiş olduğum emirler ve nehihler silsilesi devam ediyor. Ne anlıyoruz biz buradan o zaman? Biz bu söylemiş olduğumuz delillerden şunu anlıyoruz ayetlerden. Birinci delilimiz neydi? Bütün peygamberlerin, kavimlerine ibadet, ibadetin cüz'iyatını, tafsilatını emretmeden önce tevhidi emretmesi. İkinci, Allah azze ve celle'nin Kur'an-ı Kerim'de insanlığa seslenirken emirlerini ve nehilerini, emir ve nehi ne demek? Yani ibadetin cüz'iyatını ve tafsilatını emretmeden önce ibadette birlemeyi emretmesi. Sünnetten delilimiz ne? Sünnetten delilimiz de Muaz'ın kısası. Öyle değil mi? Peygamber Aleyhissalatu Vesselam Muaz'ı Yemen'e gönderdi. Yemen'e ehli kitap olan bir kavmi davete gönderdi ve ona dedi ki İbn Abbas'ın rivayet ettiği hadiste "İnneke taqdimu ala qaumin ehli kitab. Sen ehli kitap olan bir kavme geliyorsun ey Muaz. Felyakun awwalu ma tad'uhum ileyhi shahadatu alla ilaha illa Allah." Senin onları ilk davet ettiğin şey Allah Celle, yani Allah'tan başka ilah olmadığına şahitlik etmek olsun. Başka bir rivayette ila Allah'ı tevhid etmeye onları davet et. Yani Allah'ı birlesinler tevhid Feli başka bir rivayette feli Allah. Allah'a ibadette onları çağır. Yani sadece gelin Allah'a ibadet edin. Bir tek olan Allah'ı birleyin de. Sonra ne diyor peygamberimiz? Fe arafu zalike فَاَعْلِمْهُمْ anna Allah اِفْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ سَلَوَاتٍ Şayet bunu kabul ederlerse, bunu bilirlerse, bunu anlarlarsa ondan sonra beş vakit namazı onlara emret diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Ne anladık şimdi burada? Şayet anlarlarsa, kabul ederlerse, etmezlerse peki? mefhumul muhalifi Etmezlerse hiçbir şey anlatma. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bir şeyi bir şeyin üzerine bina ediyor. Şayet onlar... Allah'ı birlemeyi, şahadet etmeyi, ibadet etmeyi anlarlar, ikrar eder, kabul ederlerse ondan sonra namazı anlat, Ondan sonra zekata anlat. Etmezlerse peki? Etmezlerse anlatma. Bu anlattıklarımızdan hepsinden ne anlaşılmış oldu? Şu anlaşılmış oldu. İbadete ibadet diyebilmemiz için kılınan namaza, tutulan oruca, zekata, ömrü Allah'a adamaya, Allah yolunda yapılan hizmete bunlar hepsi ibadettir. Öyle değil mi? Dualarımıza ibadet diyebilmemiz için birinci şart nedir? o ibadetin öncesinde kişinin muhit olması lazım. Yani hiçbir şeyi, hiçbir şekilde Allah'a şirk koşmuyor olması lazım. Buraya kadar anlaşılmayan bir şey var mı? Yok. Tamam. İkinci bak bu paragrafta ikinci bir hüküm daha belirtti bize. O da nedir? فَإِذَا دَخَلَ şirku fi'l-ibadeti فَسَدَتِ Şimdi bu ikinci bir mesele. Hani Allah'a ibadete birleyin. Tamam. Hadi diyelim adam birlemedi. Yani Allah ibadete birlediğimize dair, birlememize dair elimizde delil var. Peki adam Allah'a ibadete birlemedi. Hem Allah'a ibadet etti, hem de Allah'a şirk koştu. Aynı zamanda yani bunun bütün işte ibadetlerinin boşa gideceği. Yani Allah merhametli. Çünkü bildiğimiz o. Allah merhametli. Hataları, eksikleri, günahları affediyor. Hataların, eksiklerin, günahların üzerini örtüyor. Belki Allah bunu da örtecek falan. Şeyh bu sefer ikinci meseleyi söyledi. Dedi ki şirk ibadete girdiği zaman, ibadeti ne yapar? İbadeti ortadan kaldırır. Öyle mi? Delil, nasıl ki dedi abdestsizlik hali, e, abdesti bozan bir unsur abdeste vakı olduğunda veya namazda vakı olduğunda ikisini beraber ortadan kaldırır, yok hükmüne getirir. Şirk de ibadetleri yok hükmüne getirir. Burada yine delilimiz ne? Delilimiz kıyas. Doğru mu? Niye böyle yaptı Şeyh? Karşıdaki muhatapla arasındaki ortak bir noktada buluşabilmek için. Peki biz bunun delilini ne olarak zikredeceğiz? Şeyh amellere girdiği zaman bütün amelleri ortadan kaldırır. Delil söyleyecek olan var mı? Ya Allah Peygamberi Bu Bu mühim bir delil değil mi? Yani bu delil bizim için önemli bir delil. Mesela biz de şeyh gibi diyelim ki karşımızdaki insan e bir haber ama Allah'a da ibadet etmeye çalışan biri ise yani müşrikse biz ona dini anlatırken mesela bunu nasıl anlatabiliriz? Namaz örneğinden çok rahat anlatabiliriz. Yani nasıl ki yemek yiyerek namaz kılan bir adam, konuşarak namaz kılan bir adam, velev namazın tafsilatını yerine getirse de ruku'ya secdeyese biz bu adamın kıldığına namaz diyor muyuz? Demiyoruz. Niye? Çünkü namazında namazı bozan bir unsur var. Herkese bunun gibi bütün amelleri ifsad eden bir bir madde var ortak. O da ne? O da şirk. Amele girdiği zaman kişi amelin suretini yerine getirmiş olsa bile onun yapmış olduğu amel ne değildir? Onun yaptığı amel, amel değildir. Bununla ilgili o ayet kelimeyi kerimeyi tafsilatlı bir şekilde e, şey yapalım, tefsirini yapalım. Çünkü bize ne olacak? Bize her konuda, her kitapta karşımıza gelecek. Özellikle bu küçük risalelerde. Zaten bu küçük risalelerin faydası da o. Yani bir nas üzerinde yoğunlaşabilmek. Bir nas üzerinde. Uzun kitap okuduğunda adam on tane nas veriyor. Hani her birini tane tane tafsilatına gitmem mümkün değil. Fakat kısa eserlerde alimler genelde ana şey veriyor, ana e, ayeti veriyor. E, talebe ilim talebesi onu güzel anlar, fehm ederse yanında muhkem deliller olur. Şimdi elimizdeki Kur'anlardan Zümer suresini açalım. 464-465. Sayfalar. Zümer suresi 65-67. ayetler. Şirk bir ibadete girdiği zaman o ibadeti ortadan kaldırır. Delilimiz ne? Şu cümle. وَلَقَدْ اُحْيَيَ ve وَاِلَى الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِكَ لَا اِنْ اَشْرَكْتَ لَا يَحْبَتَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِ Sana ve senden öncekilere vahy edildi ki şayet şirk koşarsan لَا يَحْبَتَنَّ Yaptığın bütün ameller boşa gider ve sen khusrana uğrayanlardan olursun. Tamam. Buradan ne anlıyoruz? Bir kişinin peygamber kadar ameli olsa dahi bir tane şirk koşar. Peygamber kadar ameli olsa dahi bir tane şirk olsa yaptığı bütün ameller hubud olur. Yani hepsi yok olur gider, yok hükmünde olur. Ve o kişi khusana. Amel gitti ama belki Allah affeder, cık, o kişi aynı zamanda khusana uğrar, Allah katında zarara uğrayanlardan olmuş olur. Delilimiz bu, tamam Fakat bu önemli bir konu olduğu için, yani ileride de gelecek, zaten Şeyh Muhammed bin Abdülvahab da bu kitabı bunun için yazmış. Ta ki talebe müşrikle Müslümanı birbirinden ayırabilsin. Yani bu 4 kaide verecek bize. Bu 4 kaideyle müşrikle Müslümanı birbirinden ayırt edebilelim diye. Şimdi en başa alalım şey ayet-i kerimeyi. 63 2. ayete bakın. Gördünüz mü? 62. ayet. Gördük. Allahu <gülüyor> haliqu şeyin ve ala şeyin vekil. Allah her şeyin yaratıcısıdır. Bir önceki dersle arasında bağlantı kurun. Bak tevhid meselesine gelmeden önce Allah neyle başladı? Halk meselesiyle başladı. Yaratma meselesiyle başlıyor. Bu çok önemli bir konu. Yani tevhidde Allah azze ve celle'nin sürekli yaratmayı zikretmesi çok önemli bir konu. Doğru mu? Allah her şeyin yaratıcısıdır ve Allah her şeyin üzerine vekildir. Başka peki lahum makalidü's semavati vel ard. Yerin ve göğün bütün anahtarları, bütün yani burada kastedilen bütün hükümranlığı, bütün giriş kapısı Allah azze ve celle'nin elindedir. Vellezine kafarû <gülüyor> bi ayâtillâhi ulâikahumul hâsirûn. Allah'ın ayetlerine küfredenler Allah'ın ayetlerini inkar edenler onlar hüsnana uğrayanların ta kendileridir. Peki sonra kul اَفَغَيْرَ Allahi تَأْمُرُونِي اَعْبُدُوا اَيُّهَا الْجَاهِلُونَ De ki Allah'tan başkasına ibadet etmemi mi bana emrediyorsunuz ey cahiller. Peygamber söylüyor. Yani madem Allah yaratıcıdır. Madem yerin ve göğün şeyi benim elimdedir. Doğru mu? Çünkü bu ifadenin öncesinde bir şey geçmesi lazım. Yani Allah'tan başkasına ibadet etmemi mi bana emrediyorsunuz ey cahiller diyebilmen için Öncesinde bir şey lazım, yani bir şey zikredeceksin ki durum bu olmasına rağmen bu ne cehalettir ki bana diyorsunuz bunu yapma da bunu yap e diye. ne zikretti bunun için? Bunun için halk meselesini zikretti. Bak burası çok önemli bir mesele. Biz geçen dersimizde de demiştik, demiştik ki şunu hiçbir zaman unutmayın. Herhangi bir konuda Allah Azze ve Celle'nin bize bir emri varsa biz o emrin deliline bakacağız. O emrin delili Kişilerin o konuyu bilmesinin veya yani bilmemesinde özür sahibi olup olmadıklarını gösterir. Doğru mu? Mesela, وَاقِي مُصَرَهَ Namazı kılınız. Allah bana emrediyor, namazı kılınız diyor. Adamın biri de namaz kılmıyor. Sorduk dedik, niye namaz kılmıyorsun? Dedi ki, bilmiyorum böyle bir şeyden haberim yok. İnanacak mıyız? Olabilir. Çünkü namazın delili Kur'an'da geçiyor. Adamın namaz kılmanın farz olduğunu bilip namaz kılması için Kur'an'ın adama ulaşması lazım. Doğru mu? Onun için biz ne diyebiliriz bu konuda? Bak buraya çok dikkat edin ha. Hücceti ikame etmeden biz bu adamı tekfir edemeyiz. Çünkü namaz kılmanın hücceti Kur'an'da. Kur'an'ın adama, o bilginin adama ulaşmış olması lazım ki biz diyebilirim ki bu adam bu konuda nedir? Hücceti ikame etmemiz lazım. Ondan sana ben namazı kabul etmiyorum derse biz bu adamı tekfir edebiliriz. Veya bu Müslümanların milletinden değil, müşriklerin milletindendir diyebiliriz. Niye böyle bir ifade kullandık? Çünkü bu işin delili öyle akılla veya o da fıtratla bilinecek bir durumda değil. Şeyle bilinir ancak. Kitapla bilinir, nasıl bilinir güzel. Bir adam Allah azze ve celle'ye ibadet ederken Allah'a şık koşuyor. Allah'a şık koşuyor. Adam biri de geldi dedi ki benim buna müşriklerdendir. Müslümanlardan da değil diyebilmem için ne lazım? Buna hücceti ikame etmem lazım. Cık, orada dur diyeceğiz. Eğer Allah'a ibadette birleyip şık koşmamanın delili Kitaptaysa sadece doğrudur. Önce anlatacaksın ondan sonra. Ya öyle değilse ya Allah kendisine ibadette birilenmenin delilini kitaptan önce başka bir şeye bağlamışsa ve o bağladığı şeyde her yerde mevcutsa, herkes görüyorsa sürekli o zaman herkese hüccet zaten ikame edilmiştir. Gözü olan, aklı olan, kulağı olan adama hüccet ikame edilmiştir. Burası anlaşılıyor değil. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَلَئِنْسَ اِلَّا لِعْبُودُ Ben insanları ve cinleri sadece bana ibadet etsinler diye yarattım sadece ibadete birlemeyi neyle alakalandırdı Allah? Halk ile al alakalandırdı. Ya eyühennasu ubudu rabbakumullezî halakakum vellezîne min kablekum. Ey insanlar, sizi ve sizden öncekileri yaratan, sizi ve sizden öncekileri yaratan Allah'a kulluk edin, ibadet edin yani diye. Neye bağladı? Ne için Allah'a ibadet etmek zorundayız? Allah bizi yarattığından dolayı. Tamam? Aynı bu ayet-i de ne yaptı şimdi? Önce Allah'ın yarattığını söyledi. Allahu khaliku kulli şey. Herkes Allah'ın yaratıcı olduğunu kabul ediyor mu? Herkes Allah'ın yaratıcı olduğunu kabul ediyorsa öyleyse herkes Allah'ın ibadette bilinmesini de kabul edecek. Çünkü bu fıtrattır. قُلْ اَفَغَيْرَ اللّٰهِ تَأْمُرُونِّ اَعْبُدُوا اَيُّهَا الْجَاهِلُونَ De ki Allah'tan başka birilerine ibadet etmemi mi bana emrediyorsunuz? Ey cahiller! Niye onları cahil diye isimlendirdi? çünkü yaratıcı olarak Allah'ı kabul ediyorsun. Yani Zümer suresinde birkaç sayfa önce onlara sorarsan yeri ve göğü yaratan kimdir? Sana Allah diyecekler diyor. Madem siz de bunu kabul ediyorsunuz, o zaman niye ibadetlerimi, hüküm konusunu, ibadet kapsamına giren şeyleri Allah'tan başkasına yapmamı bana emrediyorsunuz? Bu ne biçim bir cehalettir diyor Peygamber Aleyhissalatu vesselam. Ve burada ikinci nokta çok dikkat edin. Zaten onlara cahil diyor. Hani bizim millet bizim millet Millete cahil demek şu anda güzel bir şey. Cahil dedim mi adam kurtuluyor zaten. Cahil, cehalette zaten mazeret. Cehalette mazeretse adam kurtuldu. Yani cahil şu anda güzel bir paya kime verdin mi Allah'ın izine kurtulmuş oluyor adam. Fakat peygamberimiz onları cahil diye isimlendiriyor. Bir kişinin cahil olması ve cehaletinin şeriat tarafından ikrar edilmesi onun müşrik olmasına engel değildir. Bu insanların peygamberimizin şu anda hitap ettiği inkar ettiği insanların müşrik olmasına engel olmadığı gibi. Anlaşıldı? Mı? Burası. Tamam. Devam edelim. ve ilelazzine min Bu ifadeden ne anlıyoruz biz? Şu söylediği ifadeden. Biz sana ve senden öncekilere kasem olsun ki, kasem olsun ki, biz onlara ne yaptık onlara vahy ettik Yemin nereden çıkardın burada? Yemini. Yok. Burada yemin ne? Katlamla birleşirse la birleşirse orada yemin var demektir. Yani lakat kat değil de lakat şeklinde gelirse orada yemin var e, demektir. Hazır yani bir yemin'e hazırlık yapılıyor demektir. Lam el muwatti el ilqasem diyoruz buna. Kasemi hazırlayan lam diyor. Yani diyor ki Allah oqsimu yemin ediyorum ki o ilayke wa sana ve senden öncekilere şey yapıldı vahyedindi. Burada iki tane mesele var. Bir Allah azze ve celle qasemlete ekil ediyor. İki, bütün peygamberlere ortak davet edilmiş bir emir gelecek şimdi bize. Bütün peygamberlere ortak olarak davet edilmişse ne anlarız burada? Bu emir muhkem olan bir emirdir. Yani hiçbir şeriatta değişmemiş, bütün şeriatlarda kabul edilmiş olan bir emirdir. Ve bir konuda kafamız karıştığı zaman nereye gideceğiz? O muhkem olana gideceğiz. Yani bir ayetin muhkem midir, müteşabih midir olduğunu bilmenin faydası nedir? Faydası şudur, kafa karıştığında, ihtilaf söz konusu olduğunda nereye başvuracağız? Muhkem olana basorede. Cihat özür müdür değil midir? Bilmeden adam şır koştuğu zaman işte ama şöyle delil var, böyle delil var dendiğinde dur kardeşim. Kafamız mı karıştı? Mahkem olana gidelim. Bütün bu kafa karışıklığını mahkem olana götürelim. Niye mahkem olana götüreceğiz sebep? Çünkü Allah kitabın ayetlerini iki kısma ayırmış. Huvellezi enzele aleyke'l kitabe minhu ayatu'l muhkematu hunne umul kitabi ve ohrun muteşabihat. Allah sana kitabı indirdi. Kitabın içerisinde iki kısım ayet var minhu ondan bazısı minhu ayatun muhkemat muhkem olan ayetlerdir. Peki sıfatı nedir? Unne umur kitab. Kitabın anasıdır. Yani kafanız karıştığında, problem yaşadığınızda ana maddelere döneceksiniz, ana esaslara döneceksiniz. Tamam? Unne umur kitab ve uhru Bir Bir kısmında bazısı da müteşabiktir. Kim müteşabihin peşinde koşar? Fe emmellezine fi kulubihim Kalbinde nezdizey olanlar, evlilik olanlar sayet tebiunem bu. ondan müteşabih olanının peşine düşerler. Niye? İbtiga'el fitneti ve Fitne çıkarmak ve onu rahat yorumlayabilmek için. Hani şimdi müteşabih nedir? Muhkem gibi değil. Yani tek bir anlama gelmiyor. Herkes ondan aynı şeyi anlamıyor. Farklı farklı anlamlara geliyor. Ne yapabiliyorsun? Fitne çıkarabiliyorsun. Yani işin sonu şirke, harama, bidate götürebiliyorsun. Başka Kafana göre istediğin gibi onu yorumlayabiliyorsun. Fakat mahkemde aynı şeyi ne yapamazsın, yapamazsın. Öyleyse her konuda mahkem olan naslar çok önemli. Biz mahkem olan nasların peşinden koşacağız. Tamam? Nereden anladık bu nas'ın mahkem olduğunu? Ve <gülüyor> Bütün peygamberlere emredilmiş bu. Ney? Len eşrekte lehıbıtanne amaluka ve la tekunenne minel ''Şayet Allah'a şirk koşarsan.'' Buradaki ''La mine la muvati elil kasem.'' Aynısı ''Kasem olsun ki ey Muhammed eğer sen Allah'a şirk koşarsan.'' Deyin Eşrak'te bu bir şart öyle değil mi? Allah bir şart getiriyor. Şayet Allah'a şirk koşarsan bu şartın bir cevabının olması lazım. Ve şartın cevabı her zaman şeydir asıl olan yani asıl olan geçerli olan odur. Bir şey şart koşulmuşsa o şart olmadan diğeri olmaz. O şart yerine gelirse de mutlaka diğeri olur. Mesela bana gelirsen şayet sana ikram ederim dediğimde Bu cümle iki anlama gelir iki anlamı birden içerisinde taşır. 1 bana gelmezsen sana ikram falan yok Bu birincisi Çünkü şartı yerine getirmedin 2 bana gelirsen muhakkak ikram, ikramını alırsın Neyi şarta karşılık olarak zikretmişsem o mutlaka yerine gelir. Burada ne anlıyoruz o zaman Leyin eşrak eğer Allah'a şirk koşarsan kasan olsun ki Muhammed Leyah Baın nemellukke muhakkak ki senin amellerin boşa gider ve le tekûnenne minel ve sen khusana uğrayanlardan olursun. Tamam. O zaman şirk ibadete girdiği zaman peygamber kadar bile ibadetin olsa ki peygamberin ibadetini düşünün o ibadetlerin hepsi nereye gider? Hepsi boşa gider. Burada kaç tane tekit te var? Burada iki tane tekit te var. Bu ifadede. Ney? La birincisi لَيَحْبَطَنْ Nun نُونَ تَوْكِيلَ سَقِيلَ Bu nun fiil-i sonuna bitiştiğinde ne ifade ediyordu? Tekit. Te Muhakkak <gülüyor> ki, bak hem kasem, iki tane kasem geçti, iki tane de tekit geliyor. Ayetin başında kasem bir, le i başındaki kasem iki, le sonundaki ehbatannenin şey e, nune-tevkid üç, ve le sonundaki nun tevkid dört. Dört tane Allah azze ve celle tekitle bu hükmü ikrar etti. Muhakkak ki, muhakkak ki, muhakkak ki, muhakkak ki Allah'a şirk koşarsan yaptığın bütün ameller boşa gider ve sen husana uğrayanlardan olursun. Buraya kadar anlaşıldı değil mi? Burada e, özellikle mesela dikkat edin. Allah hangi kelimeyi kullanıyor? Hasir kelimesini kullanıyor. Hasir. Hasira. Ve la tekunenne minel hasirin. Hasira genelde Arap lugatında ne için kullanılır? Tüccarlar için kullanılır. Yani tüccar bir ticaret yaptığında ve hatta iki kelime var burada. Biri habata. Le yehbatanne ameluke. Bu çok önemli. Çünkü Araplar hübutu şunun için kullanıyorlar. E, hayvan. Aç olan bir hayvan. Yemek yer, yer, yer, yer, yer, yer. yer. Ondan sonra bir türlü hızını alamaz, yer, daha yer, daha yer. Yemekten çatlar artık, yani yemekten artık midesi patlar. Hem karnı doymamış olur hem de ölmüş olur. Hayatını sonlandırmış olur. Araplar bu tip durum için habata diyorlar. Yani bu tip bir boşa gitmeyi ifade etmek için habata diyorlar. Müşrik içinde de bak Allah Azze ve Celle bu kelimeyi kullanıyor. Yani amel yapar, yapar, yapar, yapar, yapar. Uğraşır bir şeyler yapar fakat habata sonunda çatlamış insan gibi hem yediğinden bir şey anlamaz hem o amelin ona bir faydası olmaz hem de netice olarak hayatla bütün alakasını Allah'la bütün alakasını koparmış olur ikinci kelime ise bu ayetteki incelik olarak husran kelimesi hasira kelimesi tüccar için kullanıyor yani tüccar ticarete çıktığında ve her şeyini kaybettiğinde hasir ediyoruz hasir diyoruz. mesela öyle şeyle düşünün ben tüccar malımı aldım ticarete çıktım amaç ne? kar etmek kar edemedim ama sermayem elimde duruyor, malım elimde duruyor. Hiçbir satış yapamadım geri geldim. Bu ne anlama gelir? Yarın tekrardan o malla ticarete çıkıp kâr edebilirim. Peki gittim hem kâr edemedim hem de akşam dönüş yolunda yol kesenler yolumu kestiler ve benim bütün malıma el koydular. Ne oldu? Hem kardan olduk hem bir daha kara sebebiyet verecek bütün maldan beraber olduk. Buna ne diyorlar? Buna hüsran diyorlar. Yani Allah'a şirk koşan bir adam hasirdir. Hem yapmış olduğu amellerin karşılığını almayacak hem de ameller yani sermayesi olan bütün ameller kıyamet gününde ne olacak? Kıyamet gününde boşa gidecek yani hiçbir şey elde etmeyecek. Bunun için Allah azze ve celle husran kelimesini kullanıyor. Konumuz anlaşıldı değil mi? Elimizdeki ayetle beraber şirk ibadetlere dahil olduğu zaman bütün ibadetleri götürür. Yani bir adam gece gündüz Allah'a ibadet ediyor olsa bile şirk koştuğu zaman o ibadetler hubut hükmündedir. Yok hükmündedir ve o insan Allah katında hüsrana uğramıştır. Peki bu nas bizim elimizde ne? Elimizdeki bu nas muhkem. Bir konuda kafamız karıştığında nereye başvuracağız? Bu nas'a döneceğiz. Anlamazsak yani müteşabiyi buraya döndürdük, çözemedik, müteşabiyi bir kenara bırakacağız, muhkem olanla amel edeceğiz. Tamam Bu, bu Bunu, kaydayı güzel hırs Bunun örnekleri gelecek yani özellikle tevhid konusunda insanların getirmiş olduğu şüphelerde. Bu kaydı en önemli kaydelerden bir tanesi. Buraya kadar anlaşılmayan bir şey yoksa devam edeceğim. Soru soracağımız bir nokta yoksa devam edeceğim. Soru var mı? Yok. Okuyalım. Aşağıdım bir soru. Buyur. İslam'ın ibadeti yaratma, bağlantılı olduğunu söyleyelim. Yani ben da ise şu an güncel bir ilgilenir misiniz? Hatta olan şirketlerinin güncel bir Tamam. Mesela adam ee, Allah'tan başkasına dua ediyor. Kimlerde var bu da Tasavvuf ehlinde var. Doğru mu? Allah'tan başkasına dua ediyor. Allah'tan başkasına dua ettiği zaman ne yapıyor? İbadetini Allah'tan başkasına sarf ediyor. Çünkü dua ibadettir. Doğru mu? Dua ibadettir diyor Peygamber Aleyhisselatü Vessel. İbadetini Allah'tan başkasına yapıyor. Ama ben Müslümanım diyor. La ilahe illallah diyor. Muhammedun Resulullah diyor. Gece gündüz namaz kılıyor. Davut orucu tutuyor. Malını Allah yolunda infak ediyor. Var mı bunda bir sorun? Yok. Yok. Şimdi biz diyoruz ki bu insanın bu sair yaptıklarının Allah katında geçerli olabilmesi için ne lazım? Tevhid üzere olması lazım. Tevhid üzere olmadığı zaman peygamber kadar ameli dahi olsa şirk koştuğunda bu ameller hepsi boşa gider. Bir tanesi de yok diyor. Adam bilmiyor ki. Adam sadece duasını Allah'tan başkasına yapması gerektiğini, kabillerde ve kabillerden yatanlardan bir şey ummaması gerektiğini, onlara karşı kalbini eğmemesi, zelil olmaması gerektiğini bilmiyor ki ha adama anlatırsın adam bilir adam bildikten sonra hala devam ederse ondan sonra biz deriz tamam bu adam şirk ehlindendir yoksa diyemeyiz biz hemen ne yaptık bak aslımıza döndük dedi ki Allah'ı ibadette birlemenin delili Allah'ı ibadette birlemenin delili e, kitap mıdır sünnet midir ki ben gideceğim adama hatırlatacağım kitap ve sünnetse sadece tamam mecbur namaz örneğini ver ya gideceğim ey falan diyeceğim bak Allah sana bunu emrediyor diyeceğim Ondan sonra devam ederse diyeceğim ki sen müşriklerin milletindesin. Öyle değil ki. Allah'a ibadette birlemenin delilini Allah azze ve celle zaten kainata yerleştirmiş. Bu adamın gözü var mı? Var. Bu adamın aklı var mı? Var. Öyle mi? Bu adamın her şeyi var mı? Var. Bu adam her şeyi varsa bu delilleri görüyor. Bu delilleri görüyorsa Allah ibadette birleyecek. Buna dair bu zikretmiş olduğum deliller neyi gösterir o zaman? Bu adam müşriklerin milletindendir. Çünkü şirkle beraber Allah ibadet ettiği için yaptığı ibadet Allah katında ibadet diye isimlendirilmiyor zaten. tamam Delil, daha pratik bir delil söyleyelim bununla alakalı. Zeyd ibn Hamir ibn Nufeyh, İmam Bukhari ile Müslüm'ün kıssasını bize nakletti. Peygamber diyor ben onu cennet bakçelerinden bir bakçede gördüm. Zeyd ne yapıyor? Zeyd Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yaşamış olduğu toplumda hiçbir uyarıcı kendisini uyarmamasına rağmen yere bakıyor, göğe bakıyor... Bu müşriklerin yaptığı mümkün değil doğru olamaz diyor. Bizi yaratan Allahsa kurbanımızı niye lata kesiyoruz? Bizi yaratan Allahsa ise dara düştüğümüzde menattan niye yardım istiyoruz? Bizi yaratan Allahsa hükümlerimizi niye Darun Nedvedeki Ebu Cehil'den alıyoruz? Allah Azze ve Celle'nin kanunlarıyla hükmederim ve yollara düşüyor. Yahudilere gidiyor, Hristiyanlara gidiyor. En sonunda İbrahim'in milleti üzerine karar kılıyor. Bu bir örnek. Buna kimse anlattı mı meseleyi anlatmadı. Nereden buldu doğruyu? ki delillerden buldu. E peygamberimizin babası var. Diğer insanlar var. O kadar insan, binlerce, yüz binlerce insan var. Bırak binlerce, yüz binlerce insanı. Yani sayı olarak peygamber hadiste diyor inna Allah en nazara ila ahli al arabuhum Allah yeryüzüne baktı şöyle nazar etti. Arabına acabını hepsine etti. Hepsinden nefret etti, hepsine buğz etti. Niye? Allah'a şirk koştuklarından illâ baqaya min ahli'l-kitab. Ehli kitaptan bakaya müstesna. Yani ehli kitaptan azınlık bir grup Allah'ı birleyen, Allah'a şıkk koşmayan, tesis inancında olmayan küçük bir grup müstesna. Hani Selman'a tevhidi öğreten o şey gibi, rahip gibi mesela. Bunlar müstesna Allah azze ve celle hepsine buğz ediyor. Doğru mu? Kimse anlatıyor muydu peki o insanlara? Tevhidi anlatan insanlar var mı diyor. Amr İbni Abese, İmam Müslim kıssasını rivayet ediyor. Cümle aynen şu. Ben cahiliyedeydim ve bütün insanlığın sapıklık üzere olduğuna... Ve hiçbir şey olmadıklarını biliyordum diyor. Kim anlattı Amr ibni Hiç kimse. Ve Peygamber'in yanına geliyor. Allah seni neyle gönderdi? Muhammed diyor. Allah beni ona ibadet etmekle, işte putları kırmakla, sılayı rahimle gönderdi diyor. Amr ibni Abese'ye, tevhid şudur. Allah'a şirk koşma, Şirk koşanların hepsi sapıktır. Hiçbir bunların üzerinde olduğu bir hiçbir şey üzere değildirler bunlar. Dinmin yok bunlarda. Kim bunu anlattı? Hiç kimse anlatmadı. Doğru mu? Nasıl? Bak insanda bir fıtrat var. Sen bir kadınla evleniyorsun, onu evine alıyorsun. Doğru mu? Onun rızkını temin ediyorsun, onun ihtiyaçlarını gideriyorsun vesaire. O kadın başka birini seninle beraber koca olarak kabul ettiğinde hiçbir fıtrat bunu kabul eder mi? Soruyorum size. Hiçbir fıtrat bunu kabul Bunu kimsenin kimseye anlatmasına gerek var mı peki? Ben bir oğlanı dünyaya getirdim Allah Allah'ın izniyle. Büyüktür, bütün rızkını temin ettim, terbiyesini verdim. Belli bir yaşa geldikten sonra sen de benim babamsın, babalığını inkar etmiyorum. Fakat falan kes de benim babamdır, ondan da izin alacağım. Hiç kimse böyle bir şeyi kabul ediyor mu? Etmiyor. Yani e hani kimse anlattı mı kimseye bunu? Fıtrat bu fıtrat. Beni yaratan kimse, beni vücuda getiren kimse, benim rızkımı temin eden kimse, benden başkasına yönelmesini kabul etmem. Doğru mu? E, insan oğlu böyleyse, alemlerin Rabb'i olan, alemleri yaratan, bütün güzel isimlere, bütün güzel sıfatlara sahip olan Allah nasıl böyle bir şey kabul edecek? Anlaşıldı orada? Değil? İnşallah. Dediğimiz bu. Şu i̇şte adam mesela diyelim ki demokrasiye inanıyor. Misal Allah'tan başka hükümranlar edilmiş, Hükümeden kanun koyan, hükümranlar edilmiş. Demokrasi iyi bir yoldur diyor. Demokrasiyle ile hükmetmemiz gerekiyor diyor. İyi de, her tarafı yaratan Allahsa yaratan hükmedecek. Yani şimdi bir patron düşünün, bir iş yeri kursun, iş yerini kursun, yapsın, etsin, masraf etsin, sermayeden harcasın, her şeyini bitirdi. Her şey tamam. Ondan sonra başka bir şirketin patronun tüzüğü o şirkette geçerli olsun. Şimdi hiç kimse bunu kabul eder. Yani sizin babanız yan komşunun evindeki babanın koymuş olduğu kuralların sizin evde geçmesini kabul ediyor mu? Etmiyor. E alemlerin Rabbi olan Allah bütün bu kainatı yaratmış, bütün bu kainatı rızıklandırmış, bütün bu kainata rahmet etmiş. Niye kendinden başka ve kendi yarattığının? Yani kendi eseri olan bir varlığın kurallarının, kanunlarının geçmesini nasıl kabul etsin? Bunu bilmek için de emin olun ki uyarıcının uyarmasına gerek yok. Bu Allah'ın fıtrata yerleştirmiş olduğu bir şey. Doğru mu? Allah'ın fıtrata yerleştirmiş olduğu bir şey. Bizim örneğimiz de böyle. Zikretmiş olduğumuz bütün deliller bunu gösteriyor. Allah'a ibadette birlemek ve Allah'a şirk koşmama meselesi delilleri fıtrata yerleştirilmiş ve kainata yerleştirilmiş. Peygamberin hatırlatması sadece azabı arttırır. Peygamberin hatırlatması sadece adamın azabını arttırır. Başka bir şey değil. Yoksa onun öncesinde de insanlar nedir? Onun öncesinde de insanlar yargılanır ki Mekke toplumu bunun en güzel örneklerinde bir tanesidir. Mesele anlaşılıyor. Anlamayan var mı? Örnekler anlaşıldı. Tamam, devam edelim şu cümleyi de bitirelim. Bir faydaya kadar. Sora Feiza da sen bildiğin zaman enne şirk izâ halat el ibâdete efsedaha şirk ibadete karıştığında onu ihsad eder ve ahbatal amele. ve ameli de ihbat eder ameli de götürür ve sâra sahibihu min el hâlidîn fi'n ve onun sahibi de ateşte ebediyen kalır bunun delili neydi innehu men yuşrik billahi fekat harrama aleyhi'l cenne Muhakkak ki kim Allah'a şirk koşarsa Allah cenneti ona haram kılmıştır. Kim Allah'a şirk koşarsa Allah cenneti ona haram kılmıştır. Yani yani ateşte ebedi kalacak. Doğru mu? Bunu bildin. Burayı anladık. Ne gerektirir bize bu iki nokta? Arafta enne ehamme ma aleyke ma'rifetu zalika. Senin üzerine okuma ses tonu yanlış oldu. Arafta enne ehamme ma aleyke ma'rifetu zalika. Senin bilmen gereken bilmen gerekenlerin arasındaki en önemli mesele budur. Bunu bilirsin. Niye? Çünkü bu meselenin üzerine ebedi hüsran ve ebedi felah binaedir diyor. Yani bir mesele var. Sen onu bilmediğin zaman bir çok önemli değil. Yani bilmedin, bilmedin. Fakat bir mesele var. Sen onu bilmediğin zaman ebedi hayatın komple gidecek. Öyleyse senin bilmen gereken en önemli meseleledir. En önemli mesele odur. Yani bu zikrettiğimiz mesela Allah'a ibadette birlemek ve Allah Azze ve Celle hiçbir şey şirk şey koşmamaktır. Bunu bildiğinde ne olur? La allaha umulur ki Allah en yuhlissuk min hazihi şebeke. Allah seni bu şebekeden bu ağdan kurtarır. Şebeke ağ demek Allah azze ve celle seni bu ağdan kurtarır. Ve hiye şirkü o da şirktir. Yani sen bunu bildiğin zaman Allah seni şirkin ağından, şirkin pençesinden diyelim Allah azze ve celle seni ne yapar? Allah azze ve celle seni kurtarır. Yani şu var. Niye lealle dedi burada? Bu çok önemli. İnsanın şirki bilmesi ve tevhid'i bilmesi müşrik olmayacağı anlamına gelmez. Değil mi? Umulur ki kurtulursun. Yani nice insan var tevhidin delillerini senden benden daha iyi biliyor, daha güzel anlatıyor. Fakat kendisi Allah Azze ve Celle'ye şirk koşuyor. Doğru mu? Bilgi tek başına kafi değil. Fakat umurur ki hani kurtuluşa ermenin vesileleri var. Bu vesilelerden bir tanesi nedir? İlimdir, doğru bilgidir. Umurur ki bu bilgi seni şirk ağından, şirkin pençesinden kurtarır. Hangi şirk? اَلَّذِي قَالَ اللّٰهُ تَعَالَا فِيهِ O şirki Allah onda demiştir. اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُوا اَنْ ve erfurumadun zalike limen Allah kendisine şirk koşulmasını hiçbir şekilde af etmez, bağışlamaz. Ve erfurumadun zalike limen Fakat Allah bunun dışında dilediğine, dilediğini bağışlar. Burası ayet kelime anlaşıldı. Bakın bu ayet kelimenin nuzul sebebinde zikrettiğimiz ayetin iki tane rivayet var. Bunlardan birincisi şu. Allah azze ve celle ayet indiriyor. Diyor ya ibadiyellezine esrafu ala enfusihim la taqnatu min اِنَّ Allah يَغْفِرُ الظُّنُوبَ جَمِيعًا Ey kullarım! Ey nefsine zulmeden aşırı giden kullarım! Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Çünkü Allah bütün günahları bağışlar. Bu ayet indi ya sahabenin kafası karıştı. Dediler, Allah bütün günahları bağışlarsa şirk de bir günah mıdır? Şirk de bir günahtır. Öyleyse Allah şirki de affedebilir. Deyince Allah bu yanlış anlamayı düzeltmek için ne yaptı? Muhkem olan bir tane ayet indirdi. Allah Azze ve Celle bu yanlış anlamayı düzeltmek için muhkem olan bir tane ayet indirdi. Allah kendisine şirk koşulmasını affetmez. Bakın buraya çok dikkat edilen, herhangi içerisinde rahmet ifade eden, içerisinde Allah'ın merhametin enginliğini ifade eden, içerisinde Allah'ın günahları affettiğini gösteren bir nas gördük ve kafamız karıştı. Acaba şirki de Allah affeder mi? Hani müşrikler de buna dahil midir gibi bir yanlış anlayış olduğunda Allah Azze ve Celle o yanlış anlayışı ortadan kaldırmak için neyi indirdi? Bu ayet-i Tamam Bu çok önemli bir konu bilmiyorum, önemini anlatabiliyor muyum? Örnek size bir tane hadis söyleyeyim, vatandaşın biri bir tane hadis söylüyor. Diyor ki, bir tane adam bir gün çocuklarını topladı, sizden önce yaşayan milletlerden bir adam, en Bukari'den Müslüm'de rivayet ediyor. Bir adam çocuklarını topladı ve dedi ki, ''Ben öldüğüm zaman beni yakın.'' ''Ben öldüğüm zaman beni yakın.'' Sonra küllerimi savurun. Umurur ki Allah beni bir araya toplayamaz. Beni bir araya toplayamadığından dolayı da bana azap edemez. Adam öldü. Allah onu diriltti. Niye böyle yaptın ey falan kulum dedi. Senin korkundan ya Rabbi dedi. Yani ben günahkarım. Dirilirsen bana azap edeceksin. Biliyorum senin azabından korktuğum için. Dedim beni yakın. Küllerimi de savur. Allah onu affetti. Seni affettim dedi. Delil aldık. Ne, adam bunu ne çok kullanıyor? Diyor ki bak o adam Allah'ın onun diriltebileceğini bilmedi. Allah'ın onun diriltmeye kadir olduğunu bilmedi. Buna rağmen Allah azze ve celle onu affetti. Yani e sonuç nereye geleceğiz? Sonuç o zaman cehalet özür. Başka bir sonuç? E aynı bunun gibi bir adam işte Allah'a şık koştuğunda Allah'tan başkasına ibadet ettiğinde eğer bunun ibadet olduğunu bilmiyorsa ve bunu da Allah korkusundan yapıyorsa, Allah da onu affeder. Sana delil. Sonuçta kitap ne diyorsa, sünnet ne diyorsa biz onunla amel etmek zorundayız. E, elimizde de muhkem delil var. اِنَّ اللّٰهَ اَلٰيَغْفِرُوا Allah kendisine şirk koşulmasını affetmez. Bak biz nasıl bu nas kafamızı karıştırdı mı diyelim? E çoğunluğun kafasını karıştıran naslardan bir tanesi. Bu nas diyelim bizim kafamızı karıştırdı. Gerçekten Allah kendi kudretini bilmeyen, dilitmeyi bilmeyen adamı bile affediyor. Biz hemen burada duracağız ne diyeceğiz? Aynı böyle bir durumda, böyle bir nas sahabenin kafasını karıştırdığında Allah Azze ve Celle Nisa suresindeki ayeti indirdi. Allah kendisine şirk koşulmasını affetme. Gelin biz bu hadisi biraz daha yakından inceleyelim. Çünkü bu muhkemse ki İmam Kurtubi'nin bir ibaresi var bu ayet-i ile alakalı. Diyor ki onu özellikle size okuyacağım. هذا من المحكم المتفق عليه الذي لا اختلاف فيه بين اِنَّ Allah لَا يَغْفِرُوا اَيُشْرَكَ بِهِ kısmı var ya burası için diyor ki tekrar okuyorum هذا bu Minel muhkemil الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ üzerinde ittifak edilen muhkem ayetlerdendir diyor Nasır ellezi yani o üzerinde ittifak edilen muhkem ayet ki la اِخْتِلَافَ فِيهِ بَيْنَ الْمَّةِ ümmetin arasında bu konuda ihtilaf yoktur Allah şirk affetmez Allah kendisine büyük şirk koşan insanı affetmez nasıl yapacağız şimdi bu hadis kafamızı karıştırdı Doğru mu? Yani Allah affetmiş ama peygamberimiz öyle söylüyor. Diyeceğiz ki bunu muhkeme döndürelim. Gelin hadisi önümüze koyalım. İyi de bu hadiste Allah'ın şirk koşma yok ki. Mesele bitti. Bu kadar basit. Yani meselenin çözüm noktası burada. Bu hadiste adam Allah'a yapması gereken bir ibadeti Allah'tan başkasına mı yapmış? Var mı böyle bir durum? Yok. Adam Allah'ın insanları diriltmeye kadir olduğuna inanıyor mu? İnanıyor. Fakat bu kudretin sınırlarını tam anlamamış. Yani adam eğer normal ölürsem Allah beni diriltebilir. Fakat bütün cesedin paramparça olursa Allah beni diletmez Bu neye delil olabilir? Bu sadece şuna delil olur. Bir Müslüman Allah'ın sıfatlarından bir tanesini ikrar etmekle beraber o sıfatın tafsilatında cahalet sahibi ise eğer Allah Azze ve Celle onun cehaletini affeder. Ta şimdi oldu. Doğru mu? Şimdi oldu. Fakat bir adam Allah'a yapılması gereken, Allah'a verilmesi gereken bir sıfatı Allah'tan başkasına verdiği zaman Allah onu affeder. La teftıru ad Allah herkezibe. Allah'a yalan söylemeyin. Allah'a yalan şeyi iftira etmeyin. Doğru mu? Ve an takolu Allah Allah hakkında söz söylemenizi Allah zevcende haram, haram kılmıştır. Sen şu anda bir şey söylüyorsun, din adına konuşuyorsun. Fakat din adına konuşmuş olduğun şey yalan. Çünkü böyle bir şey yok. Doğru mu? Bak bir nasıl geldi önümüze? Kafamızı karıştırabilir. Fakat asli olan nasıl irca ettiğimiz zaman? Aslı olan nasıl irca ettiğimizde orada bir şirk olmadığını görüyoruz. Yine her şey baki üzerine kaldı. Misan bu hadis neye delil olur? Mesela adam rızık peşinde koşuyor. Allah'ın rezzak olduğunu biliyor. Gitti diyelim işte iyi de sakalımı kesmesen aç kalırım dedi. Aa, buna delil olur işte. Allah'ın Rezak olduğunu biliyor. Fakat rezzak sıfatının cüz'iyatından haberdar değil adam. Yani sakalını kese de kesmese de rızkın Allah'ın elinde olduğunu veya olmadığını biliyor. Tamam şimdi oldu. Adam kudret sıfatını biliyor. Fakat kudret sıfatının tafsilatından haberdar değil. Ve adam da peygamber olmayan bir millete yaşıyor. Yani sizden önceki millette. Sonuçta Allah'ın sıfatları bize birinin bildirmesi lazım. Yani tamam bir yaratan var. Belli sıfatların Allah kainata delillerini koymuş. Doğru mu? O zaman her şeyin ona yapılması lazım. Ama o yaratanın işitmesi. Yani bunu birinin bize anlatması lazım. Bunu anlatmasa görmeden etmeden nasıl bileceğiz? Anlaşılıyor değil mi? Sıfatın, kendisi ve sıfatın tafsilatının delilleri kitaba ve sünnete bağlandığı için kişiye hatırlatılmadan evet hücceti ikame etmeden biz o kişinin e, dinden çıktığını veya Müslüman olmadığını söyleyemeyiz. Konu anlaşıldı mı? mi? Muhkemi faydası bu işte. Muhkeme ile arasındaki fark bu. Ve maalesef günümüzde mesela şu ayet-i kerimeye bakın. Bu ayet-i kerime bize neyi anlatıyor? İki şeyi anlatıyor. Birincisi Allah'a şirk koşulmadığında Allah azze ve celle, Allah şirk koşulduğunda Allah'ını affetmeyeceği. İkincisi Allah Teala bunun dışındaki şeyleri affedebileceği. Doğru mu? Bu ayet ile ilgili mesela toplumda iki tane sapı, sapık yani farklı anlayış var. Bunlardan birisi avamın anlayışı. Yani avam haramları şirk mesabesine koymuş, şirki de haramlar mesabesine koymuş. Nasıl? Misal, içki içen bir adama adam öyle bir bakıyor ki, işçi içiyor diyor misal falan kesin o kumar oynuyor. Oysa Allah oyak felimadı nazarı kelime yaşa. Allah bunun dışında kalanları dilediğini affeder. Yani Allah'ın affı kapsamında olan bir şey Allah affetmeyecekmiş gibi davranıyor adam. Şirk koşan adama da hiç hiçbir şey yokmuş. Hiç sıkıntı yokmuş gibi çok rahat bir şekilde davranıyor. İkinci grup insan tam zıddı bu sefer İslami camia. Yani sözde bilinçli olan, sözde İslam adına hizmet yapan cemaatler bunlar da Şirkte herkes cehaletiyle mazeretli fakat haramlarda kesinlikle mazeret değil. bunlar da tam tersine çevirmişler yani diyorsun ki bak adam Allah şirk koşuyor adam oy veriyor adam Allah'tan başkasına dua ediyor adam çocuğunu putun karşısında Allah'a şirk koşuyor e, bilmiyor bilmiyor diyor bilmiyor bir e, adam bilgisi yok e, diyor falanken senin şeyini çaldı falanken senin arabanın onu bir yakalasam öldürürüm diyor iyi e, de cehalet mazeret değil mi kardeşim yani cehalet hırsızlıkta da mazeret. Falan kez senin karına laf atmış filan. Hemen öldürmemiz lazım diyor misal. Hemen asmamız lazım, kesmemiz lazım o mahalleyi yıkmamız. İyi e de dur dur. Adam laf atmış da cehalet mazeret. Adam bilmiyor hele önce bir git uyar. Hele önce bir git anlat adama. Deki güzel kardeşim benim namusuma el uzatma. Benim namusuma dil uzatma. diye. Bak bu konuda sen bilmiyorsun. Naslar var. قُلِّ الْمُؤْمِنِينَ يَغُدُّ مِنَ اَفْصَارِهِمْ müminlere gözlerini haramda... Cık, yok... Konuş, onu bırakın. cemaatten biri ayrıldığı zaman dünyayı birbirine katıyorlar. Yani cemaatlerinden kendi yanlarından biri ayrıldığı zaman, yani belki adam cahildir, bilmiyordur. Cemaatten ayrılmanın, cemaati bölmenin e, yanlış bir şey olduğunu adam bilmiyordur. Biz buradan neyi anlıyoruz? Biz buradan aynı Mekkeli müşrikler var ya. Hani Allah Azze ve Celle onlara soruyor. Vayda bu şirah adamun bilunsa zalla ve juhu muswaddan ve huwa kazim. Onlardan birine. Senin kız çocuğun oldu dediği zaman yüzü kızarır, bozarır, öfkeyle dolar. Niye? Kız çocuğunu ayıp olarak kabul ediyorlar. Doğru mu? Ama melekler de Allah'ın kızıdır diyorlar. Mekeli müşrikler melekler Allah'ın kızlarıdır demiyorlar mı? Allah da soruyor. Elekumu zekaru ve lehul unsa Yani hem kız çocuğunu duyduğunuz zaman yüzünüz kimden nefretten kararıyor, morarıyor. Buna rağmen erkek çocuklar size yakışıyor da kız çocuklar Allah'a mı yakışıyor? Çünkü izan kismetun değilse bu ne alsakça bir paylaştırmadır? Bu ne kötü paylaştırmadır? Bu ne içerisinde adalet gözetilmemiş bir paylaştırmadır? Şimdi biz de aynısını günümüzdeki müşriklere söylüyoruz. Sizin canınıza bir şey dokunduğu zaman cehalet mazeret değil. Allah'ın hakkı ayaklar altına alındığı zaman ise cehalet mazeret öyle mi? TİLKE izan KISMETUN DİZEN Uffin lekum ve lima min dün Size de Allah'ın dışında ibadet ettiğiniz o akıllarınıza, o nefislerinize, o hevanıza da olsun, uf olsun diyoruz. Hak ediyorlar mı? Hak ediyorlar. Test çevirmemek lazım. Peygamber aleyhissalatü vesselam ise işte tam tersini yapıyor. Hırsıza affetmeye çalışıyor. Zina yapana affetmeye çalışıyor. Bilmem ne yapana affetmeye çalışıyor. Onlara mazeret arıyor. Doğru mu? Fakat Allah'a şirk koşulduğu zaman kesinlikle peygamber aleyhissalatü vesselam... O gidiyor bambaşka bir Muhammed geliyor aleyhissalatü vesselam. Niye? Çünkü fıtrat üzere kalmış ve fıtratını da vahide ile düzeltmiş, istikamet üzere kalmış. Fakat fıtratını şirkle bozan insanlar maalesef yanlarında ölçüler de bozuluyor. Bizim örneğimizde olduğu gibi. Mesela misal görüyorum. Bir tanesine diyorsun ki, hani fıtratın bozulduğunun delili şirk ile beraber. Bir tanesine diyorsun ki, ya e, niye parlamentoya giriyorsunuz? Tamam şirktir diyor. Yani normalde fıtratı düzgün olan bir adam şirktir dediği anda onunla bütün ilişkisini kesmesi lazım. Fakat Müslümanların daha güçlü olması, davet yapabilmesi için bunu yapmaları lazım diyor. Güzel. Koy bunu bir kenara. Aynısını diyorsun ki genel evindeki kadınların davete ihtiyacı yok mu? Var. Şimdi genel evindeki kadın o kadabı değil mi? Meykanede içki masasındaki adam davete ihtiyacı yok mu? Var. E bizim de gidip onlara bu sakalla bir şey anlatamayacağımıza göre biz de oraya giden gelen müşteriler olalım. O fiili işleyelim. O fiili işlemekle beraber davetimizi de yap. Olur mu öyle şey diyor? Zina mı yapacağız? Olur mu öyle şey? Oturup içki mi içeceğiz? Bara ahmak. Olur mu öyle şey? Allah şirk mi koşacağız o zaman? Bak bunu anlamıyor adam. Yani kabul, Allah haramlarda bile kabul etmiyor. Fakat şirk konusu geldiği zaman çok rahat bir şekilde kabul ediyor. Niye biliyor musunuz sebebi? Çünkü tevhidin cahili bu insanlar. Ve şu okumuş olduğumuz ayet-i kerime var ya bak. Şu okumuş olduğumuz açın tekrardan Kur'an-ı Kerim'i. Zümer suresi 65. Allah bize neyi anlattı? Sadece Allah'a ibadet etmeyi anlattı. Sadece Allah'a kesinlikle şirk koşmamayı anlattı. 66. ayette dedi ki Belillah hafe'bud Sadece Allah'a ibaret et. Şimdi biz de soruyoruz. Peki ya Rabbi bu müşriklerin problemi ne? Seni yarattığını biliyorlar, ediyorlar. Buna rağmen niye sana şirk koşuyorlar? Kendi vakamız için de soruyoruz. Ya Rabbi bu müşriklerin problemi ne? Haramlar konusunda özür kabul etmiyorlar. İslam için haramların işlenebileceğine inanmıyorlar. Fakat şirkin işlenebileceğine inanıyorlar. Kendilerine zarar dokunduğunda cehaleti mazeret kabul etmiyorlar. Sana şirk koşulduğunda cehaleti mazeret kabul ediyorlar. Cevap geldi. وَمَا ma اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهِ Çünkü Allah'ı takdir edilmesi gerektiği şekilde takdir etmediler. Cevap bu. Allah'a gereken değeri vermediler. Yani olması gereken o değer, Allah için olması gereken o değer onların nefislerine tam bir şekilde yerleşmedi. Niye? Sebep? Çünkü fıtratlarını ile bozdular. Allah'ın yarattığı fıtratta Allah'ı birlemek ve yüceltmek fıtratta var zaten. Fakat sen şirkle onu bozduğun zaman cık, ölçülerin hepsi değişiyor. Fark ediyorsunuz değil mi? Mesela size şimdi sorabilirim ben. Burayı gerçekten düşünün. Bu müşrikler niye bu kadar ahmak? Yani verdiğim örneklere bir dikkat edin. Başka bir örnek daha vereyim mi size? Örnekleri çoğaltayım ister misiniz? Tamam. Ebu Cehil Mekkeli müşriklerin ortasında kalkmış bağırmış. وَلَئِنْ اَطَعْتُمْ بَشَرًا مِسْلَكُمْ اِنَّكُمْ اِذَا لَخَصِرُونَ eğer siz sizin gibi bir insana itaat ederseniz muhakkak ki siz husana uğrayanlardan olursunuz ne anlatıyor Ebu Ceyl burada Muhammed sizin gibi bir insandır eğer siz onun gibi bir insana tabi olursanız zarara uğrarsınız bir hüküm söylüyor hükmün illetini zikrediyor hüküm Muhammed'e tabi olmayın illet çünkü Muhammed de sizin gibi bir insan insan insana tabi olmaz Güzel. peki soru ey Ebu Ceyl. Muhammed'e tabi olmayacağız da kime tabi olacağız bana e sen de insan değil misin o kadar insan böyle bir soruyu sormuyor. Şirkin nasıl akılları, ölçüleri Allah bullak ettiğini görüyorsunuz değil mi? Yani o kadar insan şu soruyu sormuyor. Muhammed da tabi olmayacağız da. Peki sen nesin? Sen melek misin? Sana niye tabi olacağız o zaman? Çünkü şirk insanın aklını bitirir. Şirk fıtratı bozar. Pey Allah Azze ve Celle bir hadise ne diyor? İnni halaktu ibadi hunefâ Ben bütün kullarımı hepsini hanif olarak yarattım. Hanif ne demek? Yani şirkten meyleden ve Allah azze ve celle ibadete yönelen demek, hanif olaraktan yaratın. Sonra fe cittârethumu şeyhatîn. Şeytanlar onlara geldi ve onlara bunu bozdular. Ne örnek veriyor Peygamberimiz? Dilerseniz diyor hayvana bakın. Ben hayvanı yarattığımda dost doğru yarattım fakat onun kulağını kesenler sonradan kestiler. Hani bazı yerlerde adam kendi hayvanını diğer hayvanlardan ayırmak için zulmediyor, o hayvanın kulağını kesiyor ya ki bu haram olan bir şey, zulmetmek kesiyor. Niye sen o hayvanı gördüğünde diyebilir misin? Ama bak Allah Azze ve Celle demek bunu böyle yaratmış. Cık. Allah Azze ve Celle onu seviyi yarattı, dost doğru yarattı. Fakat insan sonradan ona müdahale etti. Doğru mu? Müdahale etti, kesti. de aynı fıtrat da böyle. Allah bizi fıtrat üzere yarattı. Fakat şeytanların yardımıyla, insi ve cinli şeytanların yardımıyla insanlar fıtratlarını bozdular, şirke düştüler. Ve fıtratımızı Allah yaratarken bizi akıllı yarattı. Doğru mu? Allah bizi akıllı yarattı. Şirke düştüğünde fıtratı bozuyorsun ya. Yani. Fıtrat bir bütün, aklı da beraberinde bozuyorsun. Onun için müşriklerin ölçüleri gerçekten çok acayip. Kız çocuğunu kendine yakıştırmaz, fakat melekler Allah'ın kızıdır der. Beşere itaat etmeyinden fakat kendisi başka bir beşere itaat etmeye davet eder. Bizim günümüzdeki müşrikler gibi genel evine gitmeyi haramdır diye İslam'ın masratı için kabul etmez. Fakat parlamentoya girmeyi şirki İslam'ın masratı için kabul eder. Kendi canına zarar dokunduğunda kesinlikle cehaleti mazeret kabul etmez. Fakat Allah'ın hakkı çiğnendiğinde cehaleti mazeret kabul eder. Bu akılsızlık nereden geliyor? Bu akılsızlık şirk ile fıtratlarını bozduklarından bütün şeyleri de akıllarını da hepsini de bozdular götürdüler. Konu anlaşıldı inşallah anlatabildim inşallah. Sonuç Şeyh Muhammed bin Abdulwahab dedi ki, özellikle bu Zalike ismi işaret bir şey işaret etmesi lazım. Ne işaret ediyor? Yani ibadetin ibadet olması için tevhidin şart olması. Şirk girdiğinde ibadetin tamamen fesat bulacağı. İşte bu bir mearefeti dört Dört tane kaideyi bilmekle mümkün olur. Yani dört kaideyi bilirsen. Bu zikrettiği mukaddimeyi kesin bir şekilde anlarsın. Zekara Allahu Teala fi Allah onları kendi kitabında zikir etmiştir. Bu kadar yeter, değil mi? Yeter mi bir qaydayı okuyalım mı? Yeter. Mi? Tamam, inşallah. Soru var mı? Soru. Sorumuz yoksa dersi bitirelim. Ve akhiru da'wana en rabbil alamin.